Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Da başında davul sesi. Yazan Vasfi Uçkan, yöneten Yalın Tolga, efekt Ertuğrul İmer. Oyundaki davulları çalan Hüseyin İleri. Oynayan sanatçılar 1. Mehmet Ejder Akışık, 2. Mehmet Aykut Sözeri, 3. Mehmet Oytun Şanal, Ana Beyhan Hürol, Baba Nur Subaşı, Nine Nurşen Girgin Koç, Gülsüm Elçin Şanal, İstanbullu Engin Şenkan, Subay Soner Ağın, yaşlı Ses Ertan Savaşçı, Koro Gülyüz Tolga, Olcay Poyraz, Defne Subaşı, Ali Hürol, Sezai Aydın. Ordular! Dağılmış dediler Yenik düşmüş Toplanmış silahlar Bir kara bulut çökmüş Yurdun üstüne İzmir'den Edirne'den Samsun'dan Ta Kars'a Ayın taba kadar Yıl 1919 bir rüzgar esmiş İstanbul'dan hey. <Gülüyor> hey. Hey. Hey. Kaç Kaç Kaç durma çabuk sus. Kaç hadi kaç Kaçsana oğlum ne bakıyorsun yüzüme öyle Allah Allah Sus Nine bağırma susu Kaç hadi kaç demeyeceğim kimseye bir şey Allah aşkına Nine Valla demeyeceğim mı mavurdan kaçtı demeyeceğim korkma Kaçmadım gavurdan hmm, Öyle saklambaç oynuyordun deminden beri Ama gene de demeyeceğim İşte yeminle sana Hem vallahi hem billahi İyi anladım peki sus Git hadi git Neredeyse gene gelirler git Karının yanına mı gideceksin nereye gideceksen git hadi git. Yahu Nine <gülüyor> Ya nerelerden çıktın sen karışma be Nine Kaçmadım diyorum sana anlamıyor musun? Kaçmadım ben kaçmıyorum. Mermim bitti ne yapayım? <gülüyor> Böyle de çıkamam ya karşılarına. Ee, herkes benim torunlarım gibi olamaz ki. Doğru tabii çıkamazsın. Oh Allah'ım Allah ah, ah onlar. Bir tabur düşmana karşı gelirlerdi tam bir tabur. Ah. Ah burada olsalardı Nine, bir. Ne olursun yine. Bırak bu laflarda yolmak gideyim. Ne olursun. Zaten yolundasın tutan yok ki seni. Kaç gittiyem ben değil miyim? Ama benim torunlarım olsalardı. Çıkmamış olsalardı daha şimdi. İyi çıkmamış Aa, olsalardı ne ah, yaparlardı anladım. Ben yapamıyorum korkam. Ama gavurun önünden de keyfimden kaçmadım bunu da böyle bil. Burada olsalardı onlar. Ah ah. Birinin adı Mehmet'ti Ortancanın Ahmet Onun küçüğü Mahmut Sarı kehribar saçlı Mahmutun um benim Yavrularım Önümüzdeki güz tam on yedisine girecek Mahmut biliyor musun sen On <gülüyor> yedi <gülüyor> yaşına Ya Ninesine pantuflar alacak kış için Sonra pamuklu fistanlar alacak Sonracıma Asıl, asıl bir sabah vakti dağlardan bir şakırtı kopacak Bir de bakacaklar ki Mahmud'um abileriyle İzmir'e girmiş Arkasında zeybekler, omuzlarında pırıl pırıl filintaları Ah oh, bir kalabalıklar bir kalabalıklar ki gavurların hepsi ayaklarına kapanacak Hepsi hepsi Evet Nine, hepsi ayaklarımıza kapanacak Sor Sen hiç merak etme, hadi git evine de ben de gideyim Nine Hadi nineciğim. Aa, gideyim mi? Ya, ya doğru ya. Git ya, ne olur ne olmaz. Çıkıverirler şuradan. Hadi. Hadi kaç çabuk kaç. Bak, eğer şey Ama kaçmıyorum ben nine. Biliyorsun ben... işte kaçmıyorum. Ha. <gülüyor> Kaçmıyorsun biliyorum. Şey. <gülüyor> Bak ne diyeceğim. Eğer görürsen torunlarımı dağlarda de onlara hemen gelsinler. Ha. Tez gelsinler yavrum. Ninen söyledi de. Biz böyle yapamayız yavrum. Alışmamışız biz yavrum. Ne olursun. Ne olursun yavrum. Olur nineciğim. Gelin. Geliyorlar. Geliyorlar. Kaç çabuk. Kaç. kaç. Nine. nine tanığım ol. Korktuğundan kaçmıyorum nine. Nine. Nine. Yavrum tanığım işte diyorum Allah'ın huzurunda da halkın huzurunda da değil değil değil iki gözüm çıksın kaçmıyordu o. Mermis bitmişti fukaranın ne yapsındı. Ha. <gülüyor> şey ben de kaçıyor sandımdı da azıcık söylendimdi ya ama kaçmıyordu biliyorum tabii biliyorum. Biliyorum. Nineler bilir acıyı. Analar... Nineler... Bacılar... Sızlar gözleri, inim inim... o oh! dende bir yerleri kopar. Kaçmıyorum tabi. Tabi yani ne sandınız? Gavurdan kaçacak adam mıyım ben? Mermim bitmişti. Korktuğumdan değil. Kordona ilk çıkan gavurlara yedi el ateş etmiştim. Tam yedi el. Sonra kaçıp sokak aralarına girmiştim. Sorun isterseniz. Orada bir nine vardı. Sorun ona. Tanığım o benim. Beheyn! Haydi be! Yere batasılar! Beheyn! Dehey sesleri uzanırken dağlara Dediler İstanbul'dan Samsun'a Mustafa Kemal derler bir Dağca iri, güneşçe girip Bir köhne vapurla çıkmış yola Samsun'da o saatlerde Kara evinde davulcu Hasan'ın bir şeyler oluyordu. Korktun mu he? Neden kapadın pencereyi? Allah'ını seversen sus baba. Desene neden kapadın? Baba. Duyarlar diye değil mi? Duyarlar da yüzüne tükürürler diye. Yani. Deme baba ne olursun deme öyle. Allah canını alsın babanın. Babaymış. Ulan de bakayım hadi. De bana senin yaşında kim kaldı şu Samsun'da senden başka? Ha? Kim kaldı da böyle konuşuyorsun benimle? Ne oluyorsunuz siz be? Aa, gümbür gümbür durmaz konuşuyorsunuz öyle. Şey ana sen oğlana sor ne olduğunu. Bana değil. E, peki sen söylesen ölür müsün? Ha, Mehmet ne diyor bu? Yok bir şey ana. Yok sen git yat uyu hadi daha iyi. Bırak yatmamı benim de de şunu hele. Ne konuşuyordunuz? Yok bir şey dedim ya ana. Hı hı hı. Utanıyorsun değil mi? Diyemiyorsun anana. O işlerde ben yokum diye değil mi? Tövbe yarabbi tövbe tövbe tövbe. Ha? Ha, desene. Desene ben herkesin yaptığını yapamam diye. Babam sen de git ötekilerin gittiği yere diyor ama... ...bende o yürek yok dedim de... ...hadi çekinme. Aman be davulcu ne yüreğe ne işiymiş bu bedavulcu Aa, Ne konuştuysanız açık açık deseniz ya siz. Yedi yıldır oğlan silah altındaymış biliyor musun? Hı? Oradan oraya sürülmüş. Kanı iliği kurumuş. Gayri ah diyor. Silahımı kaldırdım mı dan diyeceğim yeri bilmeden... ...şuradan şuraya gitmem diyor. Mehmet ha? Heh. Yok canım. Yo, yo, yo. Vallahi inanmam. Öyle değildir o. Doğru değil. Değil mi Mehmet? Yemin ediyor bir de. Doğru değilmiş. Lafı değiştirme baba. Yoksa yalan mı dedi diyeceksin. Ama, ama anlamadan konuşuyorsun baba. ...anlamıyorsun öyle demedim ben. Ya Demek bu kulaklar sağır... ...bu kafa kalın. Baba baba sustur şunu gözünü seveyim... ...ana ne olursun. Ulan sen demedin mi öyle diye ha? Ana diyorum ana. Allah belanı versin senin. Demedin mi? O hükümet meydanındaki gavur bayrağı... ...ne zamana kadar sallanacak dedim de... ...ne bileyim ben diye... Ha? ...demedin mi? Bir şey konuşulmaz zaten bununla. Bak hele... Elini uzatıp da nasıl gösteriyor Bak şuna Kırıveririm o parmaklarını vallahi Sen sabır ver ya Rabbi sen sabır ver Daha dün geldi olan gene başladılar Kedi köpek gibi hırlaşmaya be Allah Allah Ne bu işin asla asları be Mehmet Desene şunu be canım Hiçbir şey ana hiçbir şey Dedim ya işte hiçbir şey Peki hiçbir şey de nereden almış bu ağzı öyleyse baba? Oğlundan Oğlun da Kel Hafız'ın asker kaçağı Oğlundan almıştır Kimden alacak Şakir'den ha? Şakir'den tabii. Necaset necaseti ayak yolunda bulur. Şimdi onunla konuşuyor ya. Baba. Otuza geliyor adam kolay mı? He? He, ne bakıyorsun? İşte oğlunun yüzü. Eh gelsin. Allah yaş büyüklüğü versin de gelsin. O lafla bunun ne şeyi var şimdi? Hay cahil karı hay. Ulen evlenmek istiyormuş. Evlenmek. Anlamadın mı? Önce ben... Ondan sonra memleket diyor. İnanma ana demedim ben öyle bir şey ona inanma Ne, ne? ne? demedin mi İnanma mı He dese de ciddiyecek diyecek değiliz Hasan Hakkı oğlumun evlenmek Değiliz tabi ama Eee Şey işte Yoksa sen Mehmet O arkadaşlarının gittiği yere Gitmeyecek misin Hay Allah'ım hay Allah'ım daha soruyor Sen sus hele davulcu Ben tam öyle bir şey demedim ana Demedim vallahi. Babam durup durup hep beni kışkırtmak için olmayacak şeyler açtı. Yalan. Şakir evlendi dediysem. Pekala pekala. Bırakalım Şakir'i bir yana. Nerede merhaba dediklerin? Nerede can ciğer arkadaşların? Nerede enişten? Ablan kadardan olamadın aşağılık. Onlar benim gibi tek kola kalmış değil. Hepsi sapasağlam. Demir gibi adam olana çok bile tek kol çok. Aha ağzına süt olsun sizin. Mirte <gülüyor> evlenecekmiş. Kabulcu. Evlen evlen. Evlen de bırak karını kavur düşmanına. Allah! Allah beni kahretsin de kurtulayım. Allah! Mehmet, Mehmet, Mehmet yavrum. Allah Allah seni seni oğlum. Mehmet. Im. Mehmet'im ya. Yap yap da. Oğlum benim. Vah vah vah vah. Mahsus derken essah olup çıktı be. Vah, vah vah Mahsus yaptım bunu sana oğlum. Mahsus Mehmet'im. Çocuğum. Dürterim dedik seni azıcık. Bir kolumdur diye tutturmuşsun oğlum. Bir işe yaramam ben diye. Sakatım diye. İyi hadi. Şimdi de seninle uğraşmayalım. İyi iyi. Beni de soktun araya da iyi ettin sanki değil mi? Sus hadi sus. Yavrum benim. Gün görmeyen Mehmet'im. Gitti Mehmet'im. Sus dedim ya canım. Duymadın mı sus. Hem üstüne üstüne git çocuğun. Hem gitti Mehmet'im diye ağla arkasından. Allah bizi bu hale sokanların bin belasını versin demiyorsun da. Köpek Kafir köpek Ulen sen erkek değil misin Ben Sakatım ben Kolsuzum Sol kolum Çanakkale'de kaldı benim baba Soğan bile doğrayamam ben Su bile taşıyamam Evlensem Bir de evlenecekmiş Evlen evlen Evlen de Bırak karını gavur düşmanına Baba Deme öyle baba Baba Hem ben Ben evleneceğim demedim ki sana Bu tek kolumla Bu yarım halimle Ben evleneceğim desem Kim kız verir bana Kim baba Demedim ben sana öyle Demedim hey, Bak sen Vay canına Hükümet meydanına gelmişim be. amanım bir de gavur zabiti. Ya, var burada dolaşmak bu saatte. Ne? Bu saatte burada dolaşmak olur mu demeye getiriyor oğlum. Kötü bir şey değil. Ya şey nasıl o görürsen bizi görür tabi kumandan bey görür, görür görürüm de oğlum da kızdırma şu herifi bir yanlışlık olmuş gelmişim buralara de hadi <gülüyor> anlamak bir şey <gülüyor> Serpon azıcık öyle gibi kumandan bey gidecek mi şimdi kusura bakma Götü götü bakma şu adama da eyvallah de git şuradan oğlum. <gülüyor> Bakar baba. Bilmez miydi? <gülüyor> ne evet, evet. ya bir şey var burada biz. E ee, var ne olacak? Allah'ın kafasızı sus. Ya Rabbi çekit dedim sana şuradan Yahû. Bu taraflarda dolaşmak yasak bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. E, bilmiyorsan öğrendin işte. Hadi durma bakayım burada, Hadi. Bıraksın yakamı. Bıraksın söyle şunu be. Tutukar. Hey tövbe, tövbe, tövbe. ne komanda? Antuğa, Hadi karşıdaki o parladi karşıdaki. Ya ben dikeceğim ya ya ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bu halinle ne canım Allah Allah Çıkarma sesini ana sus Geçtiler Konuşmayacak mısın daha Kim bunlar Mehmet Kimi kovalıyorlar gene Bilmem bilmiyorum Bilmem deyip lafı kesme Bir şey mi yattın? Tek kolla ne yapabilirim ben Başlarım şimdi senin tek koluna da çift koluna da Üstüm başın yırtılmış oğlum bir şey yapmasan böyle olur muydun sen? Bir tokat attım. Olan bu. Rahat ettiniz mi şimdi? Tokat mı? Kime? Gavur zabitine. Hey, aman Allah'ım. Oh, ellerine sağlık. Ellerine değil. Elime baba. Ha eline. Ha ellerine. Şimdi de laf mı sokuşturuyorsun bana? Vah vah vah vah vah. Vah başımıza gelenlere vah. Ana. <gülüyor> bırak dövmeyi şimdi sen. Sen bana şeyi... Baba, ben gidiyorum. Gidiyor musun? Nereye? Herkesin gittiği yere. İçerilere. Sen bir torbaya sıkıştır neyin var sana çabuk. İyi ama bu saatte oğlum. Davulcu bir şey desene şuna be. Davulcu deyip durma da ne istiyorsa oğlan onu yap. Hadi hadi durma çabuk. Ah vah vah vah Daha vah vah diyor şuna bakın hele. Bah. Kız ne dedi oğlan sana? Bah, bah, bah. Mehmet. Buyur baba. Şey, Allah yolunu açık etsin oğlum. Hani eski günlerim olsaydı, dizlerim azıcık tutsaydı oğlum, ben seni yalnız bırakmazdım. Yalnız kalmam ben baba. Merak etme sen. Tabancanı verecek misin Mehmet'e davulcu? Yok yok, istemem ana. O sizde kalsın. Ekmek bıçağını koy torbaya yeter. İstersen al oğlum. He? Sen yola çıkıyorsun Al. Sus baba sus Döndüler kapılara vuruyorlar Ana ana Hazır mı torba Hazır oğlum hazır bah, bah, bah, bah. Geldiler de karanlıkta el yordamı Aklıma ne geldiyse koydum torbaya Bir de sen bak istersen Ben arka kapıya geçiyorum Gelecek olurlarsa oradan çıkarım Mehmet oğlum Ne var baba Aramızda geçenleri unut oğlum Kendine mukayyet ol Üzülme baba olurum Her merhaba diyene yanaşma Gavur gavurluğunu belli eder ama... ...içimizdeki gavurları bilmezsin sen. Nereye doğru gidersin şimdi? Bilmem. Eli silah tutan toplanıyor dediniz ya... ...onların yanına. Onların gittikleri yer. Heh, geldiler. Fırda Mehmet. Vah yavrum vah Mehmet'im vah. Öpeyim baba. Hakkını helal et. Helal olsun oğlum. Yerden göğe sen de helal et. Anam... Anacığım benim. Küçük oğlum benim. Yavrum yavrum. yavrum. Allah'a emanet olun bana. Uğur ola, ola Evet. Açın diyorum Açın kapıyı. Davucu, Davucu işte. Ne yapacağız şimdi Davucu? Açın diyorlar. Ah, ah, ah. Hey, elçileri. Bir şey desen ya, durmasana. Ha, ha aç aç. Ha? Çıkmıştır o, aç. Oha, oha ayılar. Ulen kapıyı kıracaksınız kapısız kalası domuzlar. Ve böylece demeden bir şey. Mehmetler, Hüseyinler, Kadirler. Açıktan aşıktan, gizliden ama inançla gidiyorlardı bir yerlere. Üçer beşer. Uf. Ulan. Ulan amma yer hesaptım be. Şu kayayı da bir bu Bu kollada dinine yandığımın kolu. Anam da neler doldurmuş bu torbaya yahu. Az da, Az daha Mehmet. Gayret. Oh, oh. Oldu be. Oldu sonu. Üç gündür az yol almamış ama... Vay canına. Dağlar dağlar diyorlardı ama... Dağlarda da incin top atıyor. Kıpırdama lan! Kim o? Kıpırdama diyorum. At o talmanın yere. Kaldır ellerini. Kaldırsana be! Kaldırdım ya. Kaldır, kaldır, kaldır. Öteksiniz de lan! Öteki yok! Kadın! Yok dedim! Duymuyor musun? Kör müsün? Umutlar Yaklaş hele! Yaklaş! Daha mı? Dur orada! Hadi göster bakalım sen de kendini! Bırak mı ettin? Ha? Bana bak, bir huyanetlik yapayım deme. Vallahi bak karışmama. Ha. Sonra haritana çıkarırım yere. Kimsin sen? Cevap versene, kimsin? Hı? Adın ne? Mehmet. Göbek kadın. Nerenin Mehmeti? Hı? Neyin nesi? Mehmet dedim ya. Sana ne ötesi? Ulan Mehmetten çok ne var mı memlekette? Diklenmeden konuş. Ha, yoksa yoksa asker kaçar mısın ha? Değilim. Ya nesin? Nerelisin, memleketin? Samsunluyum. Ne olduğuma gelince, at şu silahını da adam adama konuşalım. Tek kolla ne yaparım ki ben sana? Böyle olmaz. Her çalın ardından bir adam çıkar burada. Kimi kötü, kimi iyi. Kötüde de iyi de de seninle birliyim. Söz. İndiriyorum elimi. Ee, ee, indir bakalım. Benim adım da Mehmet. İzmirliyim. Ya. adasız demek. Öyle gibi. İzmir'in hali dumanmış derler. Doğru mu? Nerenin hali değil ki. Her yan gavur dolmuş. İstanbul'u, Adana'sı, Ayın tabu, Urfa'sı. Samsun'u. Yok deve. Git de gör. Gör. Ee? Samsun yakasını bize bırakmışlar dediler ya İnanıyorsan lafım yok <gülüyor> Bırakmışlar he. Bıraktıkları böyle bunların işte Adaşım yoksa sen Sen de benim gibi misin Bizim gibi misin Sizi bilmiyorum ya Ben anamı babamı kodumda geldim buralara Arkadaş bulurum Birken bin oluruz diye geldim Millet hep toplanıyormuş şimdilerde bir kısmı da gavur düşmanına rahatlık vermemek için gerilerde kalıyormuş Vay adaşım benim Vay dayım Ağam. Ver elini öpeyim Ver Allah'ını seversen bağışla beni Bırak el öpmeyi bırak da birlik olalım Tutunalım Her çalıyı silkeleyelim bir Doğru mu değil mi söylenenleri anlayalım Biz 17 kişiyiz tam burada 17 kişi Arkadaşlarım köylere indi Silahla cephane toplamaya Yalnız değiliz demek Var mı sizin oralardan başka çıkan dağlara Sonuncusu bendim. Bilmem ötekilerini. Nerede iyileşirler onu da bilmem. Desene dağ taş insan kesmede. Akın akın toplanırlarmış çok yerlerde. Ama nerede bilmiyorum. İçerlerde dediler hep. Genci, kocası, kızı kısra kırk kollu bir dev olmuş memleket. Öyle fısıldaşırlar. Oy anam. Oy yaradana kurban olduğumun koca ninesi oy. Demek kırk kollu kıpır kıpır ha Samsunlu Kıpır kıpır Kırk kollu birden uyanmaktaymış ölü uykularından Analar babalar Kucakta bebeler Ne varsa silah diye çapa küre kazma baltayla Ana toprağın emzirmemek için Südünü ele yabana Gavur düşman böyle karşılanacakmış Namus böyle kurtulacakmış Sus. Ne var ne oluyor Duymuyor musun Ha. Gelen var Uzan yere Hey Kim var orada Bırak silahı şimdi yaklaşsın bırak Kim var orada diyorum Görüntüsünü be Şey benim ağalar durun Koya silahı Yavur mıyım ben ya Allah Allah Selamünaleyküm Aleykümselam Gel hele daha sokul Kalsın orada Sokul sokul yana Şemşerim. Kardeşine baksana. Oh be, burada da adam varmış demek. Gene selamunaleyküm. Kimsin? Nereden gelir, nereye gidersin? Ben mi? Ben şeyim. Adım Mehmet benim. Mehmet mi? Sen de mi? Ee ya Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet ha. <gülüyor> Şuna bak kardeşim. Mehmetmiş bu da. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay pişiyim şey ettik ya, ne gülüyorsunuz? <gülüyor> Şunlara bakın hele. On etmeyeyim dahalar. Demek senin adın da Mehmet, ha? Ne olmuş ki <gülüyor> Mehmet elbet, hem de Kara Mehmet. Adam adıyla anılır. Ya ya, alınma adacım alınma. Bizim adımız da Mehmet de. Sizin de mi Mehmet? Üç Mehmet bir arada? He? E siz ne arıyorsunuz buralarda öyleyse? Yol kesicilik mi yoksa? Vesutlan Kara Mehmet, topla ağzını. Ne oldu ya? Ne kabarı verdin gene? Yol kesecek surat var mı bizde e, Ne bileyim ben. E, İzmirli'si, Samsunlu'su, Adanalı'sı, İstanbullu'su. Aha, şuraya maçın ardında yığınla kardeşim var benim. Hele bir İstanbul'dan kopup gelen var ki başımızda. İsterseniz gidelimiz mi ayaka ya? Hadi bakalım, yavaş ol. Biz yeniyiz daha buralarda. Olsun. Anladığım kadarıyla kararda niyette eksik ya ona bak sen. Demek siz de. Siz de değil mi? Nasıl anlarmışım? Ne sandındı ya? Gelir misiniz bizim o yakaya ha? Ne düşünüyorsunuz ya? Hedesenize. Babam da burada. Sonra işte bizim o yakalardan falan epi adam varız. Baban dayanıklı mıdır? İyidir. Neredeyse benim ikim. Ona da karamemiş derler. Benim babam yetmişinde. Ayakları ağrılı. Ona da davulcu Hasan derler. Hasan adı. Asker toplanırken davul çalardı hep. Mehmetlerin en büyüğü, en acılısı. Hem ağlar, hem çalar. Şimdi ne halde? Ne oldu? Ne yaptılar? Bilmiyorum. Duydu Çatırdayan onurunu babaların Bu gözler gördü Tutsaklığı Boyun eğmemeyi Davulcu Hasan'ın evinde Gerilmeye başladı Davulun derisi Bir daha Vallahi iyi etmiyoruz davulcu Hiç iyi etmiyoruz Hem her tarafın yara bere içinde Hem bir gün daha beklesek olmaz mıydı sanki? Bir saat daha bekleyecek halim yok benim. Bir saat daha. Diz bağlarım heybede mi? Heybede. Ne bu be? Memleketimse kendi memleketim gibi yaşarım. Adam gibi yaşarım. Ama bir yaşa... Belim... Yok olasılar Bir de bu halinle eşeğe bineceksin ha? ah, ah, ah. ah, tabancanın yanına mı alacaksın? Yanıma elbet Getir sen onu buraya Of ay, ay. Koca Allah'ım Sen bilirsin gayrı ah, Al al Ne kadar peksimet varsa onları da doldurdum hebeye. Yettin yettin ne olacağımız belirsiz çünkü Ne öl var ne kal Orda Orada burada toplanıp Gavurun üstüne yürümekle olur mu bu iş Olacak Olacak İşte o diyecek her şeyi O oh. Bir insanın namusu değil bu Bir milletin namusu Diyecek Ne oldu Ağlıyor musun gene Sus hadi sus yüreğimi kaldırıp kaldırıp bir daha ağlıyor musun diye soruyor. <gülüyor> ah, ah, Menedin aklına geldi demek. <gülüyor> ben aşağıya iniyorum. Eşeği hazırlayana kadar heybiyi getirirsin. Hadi zırlamayı da bırak. Sırası değil şimdi böyle ağlamanın. Ağlamanın da başka türlüsü olurmuş sanki de. <gülüyor> Temerini kolanına iyi bak ha. Torbasını da almayı unutma. Ah sen ah ah. Bir işe yarasak bari. Ah. Daha başka başka bir şey kaldı mı acaba? Hı. <gülüyor> Ö alayım yanıma. Ya ya. Ne olur ne olmaz. Lüzum eder belki. Bir bakarsın eder eder eder. İnşallah lüzum eder. İnşallah Allah'ım. Sen bunu kullanmayı nasip eyle bana yarabbi. Şu milletin kadını nasıl olurmuş. Bir göster onlara yarabbi. Bir göster. Şuş. Şuş. Dur kara kız dur. Şuş diyorum. Gözün gönlün açılacak az sonra. Şuş. şu suyunu bakayım. İç şu suyunu. Hiç olmazsa, hiç olmazsa. Bir görseydim yüzünü şu paşanın. Bir soğuk ayran götürüp verseydim. Deseydim yavrum Hani ben senin anan yaşında karıyım da Ondan yavrum diyorum Gidine gitmesin iyi mi Gel Gel bir ellerinden öpeyim Bir gözlerinden Bir alnından Benim paşa oğlum deseydim Biz hep böyle ezik Hep böyle acılımı kalacağız deseydim Getiriyor musun heybeyi He Getiriyorum getiriyorum Getiriyorum şunu da alayım sırtıma Evim sana emanet Allah'ım Ne o Ne o ahlıyorsun pufluyorsun Ve ağır mı o kadar Yo değil Ağır mı değil Sen ne diye geldin ben getiriyordum ya Sen götür gene Ben davulu alacağım Davulu mu alacaksın Davulu ah. Pfff, yıllardır el sürmemişim sanki. Bir parmak toz tutmuş üstübe. Pfff. Ne olacakmış ki o Hasan? Bu kadar yükün arasında bir de davulumu götüreceğiz. Ha? davulu götüreceğiz. Hmm. Ah, derisi de gevşemiş ha. İşe He, gireyim hele şunu. Hasan. He. Şuradan da ne durdun öyle be? He, getirsene Heybe'yi aşağıya. Yo, vallahi merak ettim Hasan. Hadi biz gidiyoruz. İyi, güzel, kabul. Ya davul? Kaçar gibi gitmek dururken, gümbürtüyle mi gideceğiz burada? Heh. Oldu. Lazım da ondan götüreceğiz davulu. İlanat ederim daha başlarından sonra, köylerden, balık yerlerden, zoracığma, işte böyle. Vatanını seven Namusunu seven Dah gelsin benimle Daha gidecek miyiz Hasan Eh, eh, eh. Şu tepeyi de aşalım hele Biz neyse ne ya O köylerden topladığın arkadan gelenlerin hali bir kötü ki Sırtında bebeği olan yeni gelinler mi Bir kanının içine kırk kişi dolu şanlar Ne kaçtığımız belli Ne göçtüğümüz davulçak Öyle bir iş yaptık ki Millet yarı yolda bırakıverse bizi öldük bittik valla Sözde gavura karşı birleşiliyormuş Hani ya Değil silahlısını silahsızını bile göremedik daha Dahte sen Dahte Görürüz dahte Hiç olmazsa Ne yapacağımızı bilsek Dahte eh. Hadi iyi eşekten de azıcık da sen bin bari Yoruldun belin iyice büküldü Yok yok sana öyle geliyor Dahte Ağrılarım acılarım demeye başlayacaksın gene Hadi inat etme Ağrımı acımı çoktan unuttum ben Dachte sen dachte. Ay, di kız be Kanılar geçiyordu uzaklardan Ay karanlık gecelerde Kanılar Öküzler Ve Anadolu geçiyordu Sessiz bir ırmak gibi Hı? Herlerde bir şeyler oluyor ama Nerede oluyor? Neler oluyor? Hiçbir şeyden haberimiz yok Eee oluyordur elbet bak, bak. Gelene hoş geldim denecek değil ya Arkada kalanlar neden kaldıydı? He? Bak bak Duyuyor musun? Top sesleri de epey uzaktan geliyor Hasan Giremediler herhalde Herhalde ah, ah Nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz daha Git Allah git Git Allah git Bizimkilerin yerine onlar çıkıverse karşımıza ah, Neler olurdu kim bilir neler Bari Bari bir yerlerde memetle karşılaşıversek Davulcu Ne konuşmuyorsun sen ee, Belli olmaz Bir bakarsın ee, Kızınla damadınla da karşılaşıverirsin Ulan ne çabuk unuttun kızını da hep Mehmet'im Mehmet'im deyip durursun öyle Heh, Konuştum sende Allah Allah muyum hiç O ne biçim laf öyle Ne bileyim ya Baksana hep Mehmet'imin hep... gidişi onlarınki gibi mi oldu Neler dedik çocuğa unuttun mu Tövbe yarabbim tövbe. İyi iyi hadi sus Açma onu dene sus Demedin bir şey sus ee... Anılar geçiyordu Geçmiyordu korku yüreğinden Minelerin, anaların meydançığı bir türkü, bir türküye etleniyordu. Bir mermi, bir mermiye etlenir gibi. Hasan be Şu Şu kızı görüyor musun Hasan He? He, Görüyor onu ne var Onu eşeğe bindireceğim ben Hasan Şuna baksana al al olmuş yanakları Yorgunlukta Sıkışacak bir kanı bulamamış kızcağız kendisine He, Olur Bindirelim Bindirelim tabi Kızım Buyur emni Gel hele kızım gel hele şöyle Gel Gel kız gel senin adın ne bakayım kızı? Gülsüm kocana. Gülsüm ağa. İstersen bin arkasına gözümü. Yorulduysa. Yok yok istemem ben ana. Yorulmadım. Yorulmadım olur mu yavrum? Baksana şu Hı. haline. Bir de torban var sırtında. Gel hadi gel. Ha, ver onu da bana Hı. ver bakayım. Olmaz olmaz olmaz. Bende kalsın götürürüm Hı. ben. Ver. İnat etme ver. Hı, Ağırmış Hı. tabi. Ne var bunda? Hı. Emir midir nedir bu böyle Allah Allah Hiç emmi hiçbir şeydi Sen de pek utangaçsın ha kızım Hiç burada kaç göç olur mu Görmüyor musun şu milleti Karı kızan erkek sinek iç içe görsün Mermimi yoksa bu kız ha şey, şey işte. Hasan sen de uzattın ha Hadi bin bakayım arkama Gülsüm Çüş Atla atla <gülüyor> Oh, oldu, oldu kocana. Aferin, aferin. Hadi bakalım. Sıkı tutun kızım, sıkı tutun. Oh, Hayaller razı olsun siz. Allah razı olsun. Bir de yorulmadım dediydin değil mi? Şimdi de torbayı ver bakalım Hasan. Aa, ah, ah, iyi tut şunu. Oo, ani. Peki nasıl taşıdın sen bunu sırtında kızım? Ne bu böyle? <gülüyor> Fişek. Fişek mi? Fişek ya, dayımın sandığından çaldım. Av sandığından. Ee. Ayın gelmiyor mu bizimle? Yok mu burada o? Yok. Ya anam babam? Onlar da yok herhalde ha? Anam babam öyleli çok oldu benim. Daha o zamandan beri de dayımın yanında kalıyorum. Ah yavrum. Ha, ya. ya işte böyle. Beni başından atmak istiyordu zaten. İyi oldu. Onlar görmeden kalabalığa karışıverdim. Aşk olsun sana. Aferin. Kızı gördün mü karı kızı? Evlat dediğin böyle olur işte Anam babam nur içinde yatsın kızım Peki Biz nerelere gidiyoruz şimdi Olabiliyor musun sen He? Baksan ya Hiç kimsen yokmuş Bu kadar milletin içinde korkmuyor musun sen Siz varsınız ya neden korkayım Gittiğiniz yerde elbet bir işe yararım Hem köyde daha mı emniyetliydim sanki Yavur düşmanı diyorlar Hep kızlara mı sallatmış Sen de öyle söylemedin mi davulunla ...gavur düşmanı buraya da gelecek demedin mi? O gelmeden biz çıkalım da toplanalım demedin mi? Gülsüm... ...sen kaç yaşındasın kızım? He? Bilmem... ...13 diyorlardı ama... ...doğru mu bilmem? <gülüyor> Doğrudur o kadar gösteriyorsun kızım... ...karı be... Heh, ne var? Bilecek misin eşiğe? He? Şey yok... yok binmeyeceğim... ...binmeyeceğim yok, yok yok yok bir şey... Aklıma Mehmet'im geldi de. Kemal Paşa diyorlar. Mustafa Kemal Paşa. Aha az önce doradlı bir zabit geldi bizim yakaya. Duruşu, bakışı, suratı aynı İstanbullu gibi. Sarıldılar, konuştular, bir şeyler yazıp çizdiler. Ondan sonra bir iki yakını topladı başlı İstanbullu. Bir fiskos, bir fiskos... Sonra da kalktı ardına zabitini uğurladı. Sonra da... Ee? Beni çağırdı yanlı İstanbullu. Hep birleşiyoruz dedi. O oh, paşa var ya... Mustafa Kemal Paşa... Aslanların en aslanıymış. İzmirli kardeşim... Kemal Paşa demiş ki... Birlik olun varıyorum. Ya ölürüz ya kalırız demiş. Yavurun tırnağını bile bulundurmayacağım memlekette demiş. Ya yavurun tırnağını bile. Eee böyle denildiğine göre... Bu, bu davul sesi de ne ya? Duyuyor musunuz siz de? Aha, duyuyorum. Vay canına. Amma da gümbür diyor ha. Bayağı davul bu. Dur hele. Sus. Ha. Ne oldu Samsunlar? Bu. Bu oh. Bu. Babamın vuruşu. Dandanları Aynı. Aynı İzmirli duyuyorsun değil mi? Allah, Davul sesi davul sesi ya Dandanları babanın mı bilmem Babamın Hem Vallahi hem billaha babamın Koş Koş çabuk İzmirli Koş haber et arkadaşlara çabuk Silahımız cephanemiz suyumuz neyimiz varsa Karşı yakaya geçiyoruz Hey, Bizim yakalılar Arkadaşlar Toplanın Adanalı Koş İstanbul'una koş Koş ona çabuk Hasan Hasan bırak davulu gelenler var Hasan Hay Allah Hasan diyorum Lan görmüyor musun yamaçtan inenleri Ah vah vah vah ah. Her yana ayağı kaldırdı Delirdi mi ne oldu bu adam Ya Rabbi? Hem ağlıyor hem davul çalıyor Gözüm ya vurma vur olmasın o gelenler kızım. Ya vur ne arar buralarda koca mı? Ne bileyim ya. Şşt Hasan Hasan. Tövbe Allah'ım. Hasan. Baba Baba. Aa, bir de baba diyen var. Duyuyor musun kocanın? Baba. Bakın bakın Hı? baba diyorlar. de koşuyorlar. Ah! Hayıtsan hayda onu patlatacağız herif. Bırak şunu Hasan be. Şş Hasan Baba! Ah! Ah! Oh. Lan oh. oh. oh, bu. Hasan! Mehmet'in bu Hasan. Kes şu davulu. Kes mi bak Mehmet bu. Vermez Mehmet, Mehmet. Mehmet mi? Oğlunuz mu yoksa kocan ha? Baba. Oğlum oh, baba. <gülüyor> Mehmet'in <'im, gülüyor> yavrum babam benim anam yavrum yavrum ya anacığım yavrum. gel indireyim anacığım seni çüş çüş be hayvan tut şöyle omuzumu oh. anam dur ben de yardım edeyim istersen ha sen yok neden yok istemez bırak kendini ana bırak dur dur oh, ah. oh. oh çok şükür Oğlum gel bir daha öpeyim seni <gülüyor> Anam benim Anacığım Anam Şu ana be Şu bana yardım etmek isteyen kız kim öyle Şey Kızımız oğlum Anlamadım Kızımız kızımız oğlum Hoş geldin baba Ana hoş geldiniz hoş Elinizi benim. öpeyim benim Çok yaşa yavrum çok yaşa benim adım da Mehmet oh. Sizin Mehmet'in kardeşiyim Bacım sen de hoş geldin oh, oh, bunlar, bunlar hep Mehmet ve Hasan Yavrularım benim Mehmetler Yuh, İzmirliye bakın Mehmet. Ağlı işine bakın Erkin. <gülüyor> Ağlan Başlarım ha Zaten dolaşacak adam arıyorum Hiş, Aradığın Oğlum. geliyor İzmirli He? Hazırdır Yavaşın bakalım evet. Cümleniz hoş geldiniz evet. Başka, Hoş bulduk gel sağ Anne hoş geldin anne İzmirli Heh. İstanbul'da geliyor Çekil şuradan Hoş geldiniz hoş bulduk. hoş bulduk Baba hoş geldin Güzel çalıyordun davulu Eksik olma beyim Elimden bu kadarı geliyor <gülüyor> Siz Nereye gidiyorsunuz böyle baba Başınıza bir şey mi geldi yoksa Yok ne gelecek oğlum, ne gelecek? Memleketin başına gelmiş gelen bizim başımız ne ki? Gavur düşmana yurttan atmak için toplanıldığını duyduk. Mustafa Kemal Paşa'nın başımıza geçtiğini duyduk. Dedik, her birimiz bir işe yararız elbet. Silahsa silahımız var şükür. Baltanacak, barut çifte. Ee, i̇manımız desen ona da şükür. Çok çok sağ olun baba. Var oğlum. Hep epide kalabalık çıkmışsınız. Vallahi saymadım oğlum. Öyle gibi kalabalığız. İstersen eniştem saysın beyim. Enişten mi? Heh eniştem. Say sana İzmirli. Şş İzmirli sana diyorum. Başı bozukluğa paydos diyoruz. Hadi sayalım gelenleri. Ben ben meniştenim senin. Ulan Adanalı Buyur enişte Emret ne diyeceksin <gülüyor> Mustafa Kemal Paşa dedi ki El ele Omuz omuza evet. yurdumuz onurumuz Kurtuluncaya dek yeniden Doğuncaya dek e, doğun işte gel bacımın yanına Karı ver davulu Dinim hakkı için ver şunu Gülsüm ayrılma yanımda. De bir daha oğlum Ağzını öpeyim de şunu Mustafa Kemal <gülüyor> Mustafa Kemal'in yolunda <gülüyor> Namusumuz hakkı için <gülüyor> Onurumuz hakkı için <gülüyor> İnsan gibi yaşamak için Mustafa Kemal'i yoruyorlar ya! Bana vursunuz için Vuruyor bu davullar Birken bin Vuruyor bu Yüreğimde Mehmet'in Gayrı özgürlüğü Bayrak bayrak düşen evlerin İneliler Sakarya'da ...Uzanıyor çevresine Mustafa Kemal'im! Gök açılır mı? Açılır balam! İrelir ay! Tepede yıldızlar! Yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar! Işır anımızda, Sonsuza kadar! Yıl 1922! Aylardan Ağustos 26 Ağustos'un orada Koca tepenin yerisinde yiğit Samsunlu Adanalı daha nice Mehmetler daha nice cephelerde onur Samsunlar. Susun. Duyuyor musunuz? Neyi? neyi duyuyorum muyuz Samsunlu? Çık yok Sepenlerde. Davul sesi. Dinle. Dinle bak. Yok. Ben duymuyorum. Ben de. Tam neredeyse hücuma geçilecek be Samsunlu. Davul sesi ne ara şimdi <gülüyor> Susun. Davul sesi Vay canına Baya davula benziyor Ama bu Bu benziyor ama Öyle bir davul sesi değil bu be kardeş Bir başka ses bu Bir başka Sanki gök çatlıyor gibi bir şey Allah Allah Sanki bir değil Bin değil Yüz bin değil Sanki Bütün millet çalıyor davulu Bütün millet sanki Şu emri verilecek Şimdi de bu dağlar üstüme yıkılıyor. Gök tepeme çöküyor. Sanki ah anam bu ses hücum desinler gayri Samsunlu. Hücum duramayacağım. Samsunlu, Allah aşkına. Şimdi İzmir'le şimdi sus. Sus Kendine gel. Gazi paşam ne olursun Gazi paşam Şu dağların ardından İzmir'e çıkılır Gazi paşam. İzmir'deki nineye varılır Gazi paşam. Allah, ım, Allah ım, duramayacağım. başladı, hücum başladı. Vasfi Uçkan'ın radyo için yazdığı Dağ Başında Davul Sesi adlı oyunu dinlediniz.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 Olcay Poyraz, Defne Subaşı, Ali Hürol, Sezai Aydın.